Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi, Allah Korkusu, Hikmet ehlinden biri der ki, Vücudun sıhhat ve selameti az yemekte, Ruhun sıhhat ve selameti günahsız olmakta, Dinin selameti ise, Mahlukatın en hayırlısı, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına sahip olmaktadır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Ayetin açıklanması şudur. Allah'tan korkun, O'na itaat edin, maddi veya manevi, ızdırap içinde olanlara yardım edin, daima Allah yolunda olun ki, kıyamet günü mükafatını bulasınız. Çünkü Allah, Celle Celalihu ister hayır olsun, ister şer olsun, işlediğiniz her şeyi hakkıyla bilir. Melekler, gök, yer, gece gündüz, Hepsi, insan ne işlerse, kıyamet günü hakkında şahitlik ederler. İnsanın kendi azası, kendi hakkında şahitlik eder. Yer, imanlı ve ihlaslı kişiler hakkında şahitlik yapar ve der ki, ''Benim üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, hac etti, cihat yaptı.'' Yerin bu şehadeti üzerine, ihlaslı mümin sevinir. Yer aynı şekilde, İmansızlar ve Allah'a isyan edenler hakkında da şahitlik yaparak der ki, ''Benim üzerimde putperestlik yaptı, Allah'a ortak tanıdı, zina etti, içki içti, haram yedi.'' Merhametlilerin merhametlisi Allah Celle Celaluhu kıyamet günü bu imansızlarla asileri inceden inceye sorguya çekecek olursa, ''Vay onların haline!'' Mü'min o kimsedir ki, bütün asasıyla Allah Celle Celaluhu'dan korkar. Nitekim İmam Ebû Leys der ki, Allah korkusunun alameti yedi şeyde belli olur. 1- Dilde Allah'tan korkan kimse, dilini yalandan, kovuculuktan, başkalarına iftira etmekten ve fuzuli sözler söylemekten men eder. Onu, Allah'ı anmak, Kur'an okumak ve ilim müzakere etmekle meşgul bir aza haline getirir. 2- Kalpte Allah'tan korkan kimse, kalbinde Müslüman kardeşlerine düşmanlık beslemez. Yalan, iftira, haset etme gibi gayri insani duyguları kalbinde bulundurmaz. Çünkü haset, kişinin güzel amellerini mahveder. Nitekim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Ateşin odunu yediği gibi, hasette kişinin güzel amellerini yer, bitirir. Ey okuyucu! Bil ki haset, kalplerde bulunan ve cemiyet hayatında büyük zararlara yol açan büyük bir hastalıktır. Kalplerde bulunan hastalıklar, kötü duygular yani kötü huylar, ancak ilim ve amelle tedavi edilebilirler. 3- Gözde Allah Celle Celalihudan korkan kimse, gerek yiyecek, gerek içecek ve gerekse giyecek ve başka hususlarda gözünü haramdan korur. Dünyaya, hırsla ve her şeyi elde etme gayretiyle değil, ibret nazarıyla bakar. Helal olmayan şeylere bakmaktan sakınır. Nitekim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kim gözünü haram şeylerle doldurursa, Allah da kıyamet günü onun gözünü ateşle doldurur. 4- Midede Allah Celle Celalihudan korkan kimse, midesine haram lokma koymaz. Çünkü haram lokma yemek, günahların en büyüklerinden biridir. Nitekim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İnsanoğlunun midesine bir lokma haram girdiği zaman, bu lokma midesinde kaldığı müddetçe yerde ve gökte melekler ona lanet ederler. Eğer bu haram lokma midesindeyken ölürse yeri cehennemdir. 5. Elde Allah Celle Celalihu’dan korkan kimse elini harama uzatmaz. Bilakis Allah'ın rızasına uygun şeylere uzatır. Kaptan şöyle bir rivayet vardır. Allah Celle Celaluhu yeşil zümrütten bir bina yaratmıştır. Bu binada 70 bin daire ve her dairede 70 bin oda vardır. İşte buraya ancak kendisine haram bir şey sunulduğu zaman sırf Allah korkusundan onu reddeden kişiler girer. 6. Ayakta Allah Celle Celalihu'dan korkan kimse adımlarını ona isyan yolunda değil, itaat yolunda kullanır. İlim, irfan ve güzel ahlakı öğrenmek gayesiyle alimler ve salihler meclisine gider. 7. İtaatde Allah Celle Celalihu'dan korkan kimse sırf Allah rızası için ona itaat eder. Riyadan, insanlara gösterişten ve iki yüzlülükten sakınır. İşte bir kimsenin altı asasında ve yedinci olarak ibadetinde bu haller varsa, artık o, Allah Celle Celaluhu'nun haklarında, ahiret saadeti ise Rabbinin yanında, ancak küfür ve günahtan sakınanlara mahsustur, buyurduğu kişilerdendir. Yine, şanı yüce olan Allah, Aynı kişiler hakkında buyurur ki, Şüphesiz ki, Fenalıklardan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak, Cennetlerde, Pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar, Bundan evvel, iyi ameller edenlerdendi. Şüphesiz ki, Fenalıklardan sakınanlar, Cennetler, Nimetler içindedir. Takva sahipleri, hakikaten emin bir makamdadır. Bütün bu ayetlerde Allah Celle Celaluhu sanki şöyle buyuruyor. Onlar kıyamet günü azaptan kurtulurlar. Bir de mümin olan korkuyla umut arasında olmalıdır. Mümin Allah'ın rahmetine güvenmeli, ondan asla ümit kesmemelidir. Nitekim şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. De ki, ey nefslerine karşı aşırı hareket edenler, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları affetme kudretine sahiptir. Şüphesiz ki O, çok affedici, çok esirgeyicidir. Mümin kişi, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemekle beraber, ibadetlerini de yapar, kötü fiillerinden vazgeçer ve kötü huylarını terk eder. Rivayet edildiğine göre bir ara Hazreti Davud Aleyhisselam mescidinde oturmuş zebur okuyordu. O arada yerde kızıl bir kurt gördü ve kendi kendine şöyle söylendi. Allah bu kurdu yaratmakla ne murad etmiş ola ki? Allah Celle Celaluhu kudretiyle kurdu konuşturdu. Kurt şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi! Allah bana öyle bir ilham verdi ki gündüzleri her gün bin defa Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Her türlü övgü O'na mahsustur. Kainatta tek tasarruf sahibi O'dur. O yücelerin yücesidir derim. Geceleri de her gün bin defa Allah'ım. Peygamberlerin güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ona tabi olanlara selamet ver derim. De bakalım, ya sen neler söylersin ki senden istifade edeyim? Bu sözler üzerine Hazreti Davud aleyhisselam kurduğu hakir gördüğüne pişman oldu, Allah celle celalihudan korktu, hatasından döndü ve tevekkül etti. Allah Celle Celalihu'nun dostu Hazreti İbrahim Aleyhisselam hatalarını hatırladığı zaman kendinden geçer, kalbinin şiddetle çarptığına hissederdi. Allah Celle Celalihu kendisine Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah sana selam ediyor ve ''Dostundan korkan bir dost gördün mü?'' diyor dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim aleyhisselam şu cevabı verdi. ''Ey Cebrail, hatalarımı hatırladığım ve cezasını düşündüğüm zaman dostluğu unutuyorum. İşte peygamberlerin, ermişlerin ve salihlerin hali budur. Düşün ey okuyucu, düşün.'' İmam Ebu Leys der ki, Yedinci kat gökte, Allah Celle Celaluhu, Kendilerini yarattığından beri secde eden, Öyle melekler vardır ki, Allah korkusundan damarları titrer. Kıyamet günü olunca, Başlarını secdeden kaldırarak şöyle derler, Ey Rabbimiz, Seni tenzih ederiz, Kulluk vazifemizi, Hakkıyla yapamadık. Allah Celle Celaluhu'nun, şu ayeti bu gerçeğe işaret eder. Kendilerine her surette hakim olan Rablerinden korkarak ne emrolunurlarsa onu yaparlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde buyururlar ki Allah korkusundan kişinin vücudu ürperdiği zaman ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi günahları dökülür. ''Anlatırlar ki adamın birisi bir kadına göz kor.'' ''Bir ara bu kadın ticaret maksadıyla bir kafileyle yola çıkar.'' ''Adam da aynı kafileyle peşinden gider.'' ''Akşam olunca bir yerde konaklanır ve herkes yatar.'' ''Bu arada adam kadının yanına gelir ve gayesini ona söyler.'' ''Kadın git bak bakalım herkes uyumuş mu?'' der.'' Teklifini kabul edeceğini sanan erkek, Sevinçle gider, kafile etrafına dolaşır ve gelir. Evet, herkes uyumuş der. Bu sefer kadın, Peki, Allah Celle Celalihu hakkında ne dersin? Acaba, bu saatte o da uyumuş mudur der. Bu ağır soruya erkek, Hayır, Allah asla uyumaz, Uyuklamaz cevabını vermeye mecbur kalınca, Kadın, o halde der, İnsanlar görmese bile uyumayan ve uyuklamayan Allah Celle Celaluhu bizi görür. Kendisinden korkulmaya ve haya edilmeye o daha layıktır. Kadının bu sözleri üzerine erkek Allah'tan korkar. Hemen kafileden ayrılarak geri döner ve tövbe eder. Yine anlatırlar ki bir adam vardı. Allah yolundaydı. Bir ara darlığa düştü. Çocukları aç kaldı. Adam bir şeyler istemek üzere karısına gönderdi. Karısı bir zenginin kapısını çalarak çocuklarının aç olduğunu söyledi ve bir şeyler istedi. Fakat zengin adam yapacağı yardıma karşılık kötü isteklerde bulundu. Kadın bunu reddetti ve yardım almadan geri geldi. Açlık artmıştı. Çocuklar açlıktan ölüyoruz diye feryat ediyorlardı. Kadın o zengin adama tekrar gitti ve aynı kötü teklifle karşılaştı. Kadın da çaresiz kabul ettiğini söyledi. Zengin adam kadına yaklaşmak istediği zaman onun ağzasında müthiş bir titreme olduğunu hissetti ve sebebini sordu. Kadının cevabı şu oldu. Allah'tan korkuyorum. Bunun üzerine adam, sen böyle ihtiyaç içinde olduğun halde, Allah'tan korkarsan, ben daha çok korkmak durumundayım dedi. Hemen, kadının ihtiyaçlarını temin ederek, sevinç içinde evine gönderdi. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadis şöyledir. Allah buyurur ki, Ben iki korkuyu ve iki korkusuzluğu kulumda toplamam. Kim dünyada benden korkarsa, ahirette emin olur. Korku yoktur. Kim dünyada benden emin olursa, ahirette onu korkuturum. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Onlardan korkmayın. Eğer iman etmiş kişilerseniz, benden korkun. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer, Kur'an'dan bir ayet dinlediği zaman, Baygınlık geçirir ve düşerdi. Bir gün eline bir saman çöpü alarak şöyle dedi. ''Keşke bir saman çöpü olaydım. Hatırlanır bir şey olmayaydım. Keşke anam beni doğurmayaydı.'' Allah ondan razı olsun. Yine Hazreti Ömer öyle çok ağlardı ki, iki gözünden akan yaşlar yanaklarında iki siyah çizgi meydana getirirdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurdular. Kim ki Allah korkusundan ağlarsa o süt memeye girmedikçe cehenneme girmez. Rekai Kul Ahbar isimli kitapta şöyle bir haber vardır. Kıyamet günü bir kişi huzura getirilir. Sevaplarıyla günahları karşılaştırılır ancak günahları ağır basar. Bunun üzerine cezasının verilmesi emredilir. Bu arada, kirpiklerinden bir tel dile gelerek der ki, ''Ey Rabbim, senin Resulün, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah korkusuyla ağlarsa, Allah, o gözü cehennem ateşine haram kılar buyuruyor. Halbuki ben, dünyadayken senin korkundan ağlamıştım.'' Bunun üzerine, Allah Celle Celaluhu o kimseyi affeder. Dünyada sırf Rabbinin korkusundan ağlayan bir kirpik deli bereketine azaptan kurtarır. Cebrail Aleyhisselam'da falan kişi Allah korkusundan ağlayan bir kirpik delinin hürmetine cezadan kurtulmuştur diye ilan eder. Bidayetül Hidayet'te de şu haber vardır. Kıyamet günü olunca cehennem öyle bir kükrer ki bütün insanlar onun korkusundan dizüstü çökerler. Nitekim şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Ve sen ey Muhammed her ümmeti diz çökmüş bir halde göreceksin. Her ümmet kitabının başına çağrılacak ve onlara şöyle denilecek. Bugün dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilecek. İnsanlar cehenneme yaklaştıkları zaman onu öfkeden kükrer bir halde bulurlar. Öyle ki bu kükreyiş, yürüyüşü 500 sene sürecek kadar bir uzaklıktan duyulur. Bu anda bütün insanlar, hatta peygamberler bile nefsi, nefsi diyerek kendi başlarının derdine düşerler. Ancak peygamberlerin en seçkini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendi nefsini unutur, ümmetim, ümmetim diye figan eder. Bu sırada cehennemden, daha kadar büyük bir ateş parçası çıkar. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, bu ateş parçasını def etmek ve uzaklaştırmak isteyerek, namaz kılanlar, oruç tutanlar, doğruluktan ayrılmayanlar ve ihlaslı kişiler hakkı için, ''Geri dön, git'' derler. Fakat o gitmez. Bu arada Cebrail aleyhisselam seslenir. Ateş parçasının kastı ümmeti Muhammed'dir. Sonra elinde bir bardak suyla gelir ve onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunarak ''Ey Allah'ın Resulü, al bunu ve ateşin üzerine serp'' der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bir kadeh suyu alır ve ateşe serper. Ateşin hemen söndüğü görülür. Sonra Cebrail aleyhisselama sorar. Ey Cebrail bu su neydi? Cebrail aleyhisselam cevap verir. Ey Allah'ın Resulü bu ümmetinin asilerinin sırf Allah korkusu sebebiyle akıttıkları gözyaşlarıdır. Şu anda bana ateşe döküp söndürmen için onu sana vermem emredildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım ölmeden önce bana senin korkundan ağlayan iki göz ver. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen bir haber şu şekildedir. Hiçbir imanlı kişi yoktur ki Sırf Allah korkusu sebebiyle gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve bu yaş sıcak yanağını ıslasın da o kimseye cehennem ateşi değsin. Anlatıldığına göre Muhammed bin Münsir ağladığı zaman yüzünü ve sakalını gözyaşlarıyla yıkar ve şöyle derdi. ''İşittiğime göre gözyaşları değen yere cehennem ateşi değmezmiş.'' Bütün bu anlatılanlar gösteriyor ki hakiki Müslüman Allah'tan onun azabından korkmalı ve nefsinin şehevi isteklerinden kaçınmalıdır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Artık kim nefsinin şehevi isteklerine uymuş, dünya hayatını tercih etmişse işte muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin ta kendisidir. Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkar, nefsini heva ve hevesinden alıkorsa, işte muhakkak o cennet, onun varacağı yerin ta kendisidir. Her kim ki, Allah'ın azabından kurtulup, rahmetine gark olmak isterse, dünyanın meşakkatlerine sabretsin ve Allah'ın men ettiği şeyleri yapmasın. zeher Riyasta şöyle bir haber vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilir. Cennetlik kişiler, cennete girdikleri zaman, melekler, onları çeşit çeşit yemekler, rengarenk meyveler, hülasa, akla gelebilecek her türlü nimetlerle karşılarlar. Bununla beraber, bu cennetlik kişilerin halinde bir durgunluk, yüzlerinde bir hayret emaresi hissedilir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu buyurur ki, ''Ey kullarım! Bu durgunluk ve hayret neden? Burası böyle bir şey yerim ki.'' Cennetli kullar derler ki, ''Bize bir vaat vardı. Onun vakti geldi. Allah Celle Celaluhu meleklere emreder. Yüzlerden perdeleri kaldırın.'' Fakat melekler derler ki, ''Ey Rabbimiz!'' ''Onlar senin cemalini nasıl görebilirler? Onlar dünyada sana isyan etmişlerdi. Allah Celle celalihu buyurur. Kaldırın perdeleri. Onlar dünyada benim gösterdiğim ahlak esaslarına uydular, secde ettiler, bana kavuşmak arzusuyla gözyaşı döktüler. Bunun üzerine perdeler kaldırılır.'' Cennettik kişiler, cemal-i görünce, secdeye kapanırlar. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, ''Ey kullarım, başınızı secdeden kaldırın. Burası, ibadet yeri değil, izzet ve ikram yeridir.'' Sonra, keyfiyetsiz olarak, onlara tecelli eder. Ve sevince gark olmaları için, ''Selam size, ey kullarım, ben sizden razıyım.'' ''Siz de benden razı mısınız?'' der. Onlar da, ''Ey Rabbimiz, biz senden niye razı olmayalım ki, sen bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırına gelmeyen nimetler verdin.'' derler. İşte Allah Celle Celaluhu'nun şu iki ayeti bu gerçeğe delalet eder. Onların, Rableri yanında mükafatları, altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Hepsi de orada ebedi, devamlı kalacaklardır. Allah bunlardan razı olmuştur. Bunlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mutluluk, Rabbinden korkanlara mahsustur. Bu da çok merhametli Rablerinden bir selamdır.